Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet Avrupa ne konuşuyor bölümünde Tuğba Tekerekle birlikteyiz. Merhaba Tuğba. Günaydın. Merhaba Özlem. Merhaba. Günaydın Can. Günaydın. Bugün Hoş neler bulduk. konuşacağız? Ee, bugün konuşacağız. Ee, öncelikle Berlin Film Festivali ile başlayacağız bugün. Olur. Ee, Berlin e, Film Festivali'nde e, geçtiğimiz hafta önemli bir e, karar duyuruldu. E, bu e, yapılan açıklamaya göre... E, Artık festivalde en iyi oyuncu ödülü kadın ve erkek kategorilerinde ayrı ayrı verilmeyecek. Cinsiyet nötr tek bir ödül verilecek. Festival eş başkanları yaptıkları açıklamada bunun... Film endüstrisi için toplumsal cinsiyeti daha duyarlı bir farkındalık yönünde mesaj olduğunu söylediler. E, ufak bir parantez açayım. E, ayrıca e, festivalin kurucu direktörü Alfred Bauer adına verilen bir ödül de vardı festivalde. Ve bu artık verilmeyeceği açıklandı. Nedeni enteresan. Ee, şöyle geçtiğimiz günlerde bir e, Alman gazetesi Bauer'in Nazi film bürokrasisindeki üst düzey pozisyonuna dair bir araştırma yapıp bunu ortaya çıkartıp yayınlamıştı. Bu nedenle artık e, Bauer adına verilen ödül de e, kaldırılmış e, bulunuyor. Ne kadar zamandır veriliyormuş bu ödül? Ee, yani bir sanırım... de nasıl şimdi ortaya çıktı hani açıkçası oradan? Ee, yani şöyle D Dizayt gazetesi geçtiğimiz e, aylarda e, sanırım e, bir, e, bu konuda bir araştırma yapmış. Bauer <gülüyor> işte Nazi e, film bürokrasisinde şöyle bir pozisyona sahipti diye. Ee, ve e, önce festival bunu askıya aldığını açıklıyor bu, bu ödülü ve şimdi de kaldırdığını açıklıyor. Geçen hafta yapılan açıklamada şöyle bir şey de deniyor. E, i̇şte bağımsız bir e, komisyon e, şey yapılmış, e, oluşturulmuş ve bu komisyon Baver kimdir, nedir, ne yapmıştır konusunda bir kapsamlı bir rapor e, hazırlayacak ve bunu da önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşacaklar. Ee, enteresan bence de yani işte tarih yeniden e, yazılıyor ve bugün ona göre tekrar yeniden şekillendiriliyor. Ee, bu cinsiyet nö nötr oyunculuk kararına baktığımızda e, Türkiye'de de e, bu konuda işte bir haber derlenmiş e, ve işte Fatma Girik'ten Türkken şuraya e, genellikle oyuncular bu kararı gayet olumlu karşılıyorlar. İşte cinsiyet eşitliği açısından. Ama e, Avrupa medyasında da e, destekleyenler var. Öte yandan buna eleştirenler de var. Bunun e, niyet edilen şeye varmaya yaramayacağını söyleyenler var. E, Sütte Deutsche Zeitung gazetesinden bir yorumcu e, şöyle diyor mesela. Ha, kararı, neden bunun e, adalete yaramayacağını şöyle açıklıyor. En iyi yönetmen ödülü söz konusu olduğunda kadınların az film çekmesi nedeniyle ödülün hep erkek yönetmenlere gittiği söylenir. Mantı buna göre şimdi de erkekler başrolde daha fazla yer aldıkları için en iyi oyuncu ödülü de ekseriyetle onlara gidecektir. Aksi söz konusu olduğunda ise ödülün sırf cinsiyeti yüzünden ve jüri toplumsal cinsiyet infiyallerine boyun eğdiği için bir kadına verildiği rivayetleri ortalıkta dolaşacaktır diyor. Ee, böyle de şeyler var, eleştiriler var. Bilemiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bana bayağı şey e, ilginç bir soru olarak görünüyor bu. En iyi e, oyuncu ödülünü kadın ve o ayrımı kaldırmak konusunda sizin bir fikriniz var mı? Can? Açıkçası ben şaşırdım ama yani çekimsel kaldım. Ne, ne, ne yapsak şimdi? Benim de senin en son okuduğun çekince ilk aklıma gelen oydu. Gerçekten sayıca da erkek egemen bir yer. Hani bu, bu sektör dolayısıyla daha kötü olur mu diye düşünmedim değil. Ama bilemedim de bir yandan. Evet tamam ben de tam böyle cevaplar bekliyordum. E, ve hani benim de tepkim biraz sizin gibiydi. E, yalnız sonra araştırınca böyle başka bir takım şeyler de bulunca bunu onlarla değerlendirmek e, daha açıcı oldu benim. Şöyle e, 2016 yılında başlamış 50-50 by 2020 diye bir kampanya var. E, i̇şte bu 2020'ye kadar film endüstrisinde %50-50 cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hedefliyor. Evet, hatırlıyorum i̇şte bu. Evet yani bu kampanyanın bir taahhütnamesi var bunu imzalayan organizasyonlar diyelim ki bir fon kuruluşu diyor ki ben fonlarımın yüzde ellisini kadın yönetmenlerin yönettiği filmlere vereceğim ve bunu festivaller de imzalıyor bu arada Altın Portakal Film Festivali de geçtiğimiz yıl imzalamış ve onlar da diyorlar ki işte biz de seçici komitelerde yüzde 50-50 eşitlik Hedefleyeceğiz. Ve ayrıca e, festivale alınan filmlerin yönetmenleri, oyuncu kadroları konusunda da bir istatistik derleyeceğiz. Ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Ben ee, yanlış ki... hatırlamıyorsam bu %50-50 sadece e, hani böyle bir istatistiksel bir eşitlik değil. Daha nitelikli yönlerine de dikkat çekiyorlar. Örneğin başrol kadın oyuncusunun... Sıradan hani böyle kadın stereotipleri işte sarışın bilmem ne e, diye giden bu şekilde de olmaması hani gerektiği dakikalarının ekranda görünme dakikalarının da kadın erkek arasında eşit olması gerektiği gibi böyle ayrıntılı bir e, e, yönü de var. Olabilir olabilir ee, Berlin Film Festivali'de bu taahhütnameyi imzalayanlardan bir tanesi. 2019 yılında ki işte duruma bakılıyor ve 2019 yılında gerçekten taahhüt ettiği gibi yönetici pozisyonlarında işte seçici komitelerde Berlin Film Festivali'nde %50-50 eşitliği yakalanmış vaziyette ve festivale katılan filmlerin de %38'i kadınlar tarafından yönetiliyor. Yani bu diğer festivallere göre gayet iyi bir oran. Evet. Dolayısıyla yani şimdi bu, bu şey kadın oyuncu erkek oyuncu kategorisinin kaldırılmasını bununla birlikte düşündüğümüzde yani film endüstrisinin daha eşitliğin sağlandığı bir yer olduğunu düşündüğümüzde bu karar daha anlamlı ve daha şey... Cesur ve iyi bir kararmış evet. gibi görünüyor bir yandan. Özgüvenliymiş. Evet, evet, evet, evet, özgüvenliymiş. Öyle söylenebilir. Ve bu arada Berlin Film Festivali Şubat ayında. Ee, seyircili bir şekilde bunu yapacaklarını açıklamışlar daha önceki haftalarda sizinle konuşmuştuk ee, yani kültür endüstrisinin devamlılığı için canlı ve gerçek bir ortamın e, olmasının önemli olduğunu düşünüyorlar ee, böyle bir karar almışlar bu da e, tartışılan ve önemli bir karar Berlin Film Festivali ile ilgili ee, Almanya'dan haberleriniz böyle ee, İsviçre'ye geçelim İsviçre'de 27 Eylül'de önemli bir referandum yapılacak. Ee, AB ile serbest do dolaşım oylanacak bu referandumda. Ee, bildiğimiz gibi İsviçre aslında AB üyesi bir ülke değil. Ee, ama AB standartlarının uygulamalarını büyük ölçüde kendi ülkesinde hayata geçiriyor ve ayrıca AB vatandaşları e, işte İsviçre'ye gelip e, orada serbestçe ikamet edebiliyorlar, çalışabiliyorlar ve aynı şekilde de İsviçre vatandaşları da bu şekilde AB üyesi ülkelere gidebiliyorlar. Şimdi ee, ülkenin en büyük partisi sağ popülist parti İsveç Halk Partisi'nin e, öne yak olduğu bir referandum. Onun isteğiyle gerçekleşen bir referandum. E, Halk Partisi e, artık AB ile serbest dolaşım olmasın e, ve biz İsviçre'ye işte kimin ve ne kadar kişinin geleceğini kendimiz karar verelim, Bu konuda kota koyalım diyorlar diğer AB e, üyesi. Ülkelerin vatandaşlarının e, gelmesine sınırlama koymak için. Bunun şöyle bir arka planı var. 8,5 milyonluk İsviçre'de ikamet edenlerin e, %25'i yabancıymış ve bu Zürich gibi kentlerde %50'ye çıkıyormuş. E, i̇şte bu nedenle bir e, referandum yapılacak. Öte yandan... Bu İsveç Halk Partisi dışındaki tüm partiler ve hükümet e, bu referanduma karşı yani insanların hayır oyu kullanmasını istiyor. Çünkü yani bu aynı zamanda de, demin dediğim gibi İsviçre vatandaşlarının AB'ye gitmesine de bir engel oluşturuyor. Ama daha önemlisi e, onlar açısından e, işte İsviçre mallarının AB'ye, ve o işini engelleyebilecek de bir adım olacak. Bu otomatikman diğer anlaşmalar da iptal edilmiş olacak. Ve bunun işte Brexit gibi bir Swiss exit ya da swexit, switch anlamına geleceği söyleniyor. Ve bunun AB açısından daha hani önemli bir şey ol olacağı söyleniyor. Evet. Yorumlara bakacak olursak dediğim gibi genellikle medya buna karşı ama İsviçre'den bir gazete Sontag Zeitung diyor ki bütün problemli yanlarına rağmen bu referandum, bu sınırlama girişimi göç konusunu tartışmaya davettir. Çünkü İsviçre'de göç konusu önemli bir konu, göç konusunda tartışmak yorucu, her yer tuzaklarla dolu, yanlış bir sözcük söylüyorsunuz ve orada bitiyorsunuz. Hani göç meselesinin bir tabu olmaktan çıkartmak açısından bu referandumun önemli olduğunu söylüyor. Öte yandan Avusturya gazetesi Depresseden bir yorumcu diyor ki bunun İsviçrexiti tetiklemesi kaçınılmaz. Ee, AB oluşumunda neyin yanlış gittiğini hem İsviçreli siyasetçiler hem de tüm AB kendi kendisine sormalı. Çünkü ulus devletçiliğe geri dönüş bir felaket olur. Bu da e, AB'nin geleceği açısından. ...kayde değer bir gelişme olacak dediğim gibi 27 Eylül'de yapılacak referandum. Evet ilginçmiş bu da. Son olarak birkaç dakikada İsveç'teki suç çetelerinden bahsetmek istiyorum. Hı hı. İsveç'te suç çeteleri mühim bir mevzu... Geçtiğimiz Ağustos ayının e, ilk haftalarında da e, Ağustos ayının ilk haftasında da 12 yaşındaki bir kız çocuğu e, bir petrol istasyonunda köpeğini gezdirmeye çıkmış ve petrol istasyonundayken e, işte çetelerin e, çatışmasında e, arada kalmış ve hayatını kaybetmiş. Daha önce böyle ölüm olayları da olmuş. E, Neredeydi? E, Stockholm'da Stockholm. evet, gerçekleşiyor bu dediğim olay. E, bir İsveç gazete Svenska Dobladet e, daha önce Göte şu anda Göteborg'da olan bir hadiseden bahsediyor. Burada bir semtte hüküm süren kriminal bir aile sokağa barikatlar kurmuş başka bir suç çetesiyle arasındaki kavga yüzünden ancak İsveçliler bir zamanlar New York yeraltını demir yumrukla yürüten yöneten İtalyan mafyasını İsveç'teki mafya üyelerinden daha iyi tanıyor. İsveç her geçen gün toprakları üzerindeki kontrolünü kaybediyor. Bu dediğim Angret'te çok sayıdaki örnekten sadece birisi. Başka yerlerde benzer aileler ve suç örgütleri var. Artık bunları ortaya çıkarmanın vakti geldi. Ee, i̇şte İsveç'te bu suç çetelerini konuşmak e, ve tartışmalı artık diyor. Ee, Eurotopics bölütenlerinden bu hafta aktaracaklarım bu kadar. E, i̇steyenler Eurotopics.net.tr sitesine giderek ya da Eurotopics.tr Twitter adresinden e, bizi takip edebilirler. Son olarak da bunu söylemiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gelecek haftaya hafta görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakal Can.